555. konunun devamı, böylece içlerinden bir teki bile geri kalmaksızın hepsi orduya katıldılar, Hz. Ebu Bekir cürüften yola çıkmakta olan Üsam ordusunu bir müddet takip ederek onları uğurladı, ordu 3000 bin kişiden oluşup bin kadar da atları vardı, Ebu Bekir bir saat müddetle at üzerinde bulunan Üsam'ın yanında yaya olarak yürüdü, sonra da, dininizi, görevinizi ve amellerinizin sonuçlarını Allah'a emanet ediyorum, dedi ve ekledi.